kişi Cenab-ı Allah ne buyuruyor? La yükellifullahu nefsen illa us'aha Allah insana ancak gücünün yetebileceği kadar yükümlülük yükler. E, rahatsızlanan, hastalanan kimse de namazı kılabildiği şekilde kılar. Ha, şimdi ayaktayken e, namaza durdu evet. ama namaz esnasında bir halsizlik meydana geldi hastalıktan ötürü. Başı döndü, dizleri titredi, Hı -hı. her neyse. Ee, secdeden kalkamadı ayağa. E tabi ki o halden sonra oturarak namazını kılmaya devam edebilir.